onların imanını Risale-i Nur'la kurtar, idam-ı ebediden, sırr Kur'an'la terhis tezkeresine çevir, ben de onlara hakkımı helal ediyorum. Said Nursi Bismihi Sübhaneh! Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin, çoklar namına sorduğu sualine cevaptır. Sual Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi. Faydesiz kaldı. 2 üç defa bulut toplandı, Yağmur vermeden dağıldı. Neden? El-Cevap: Yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. İlleti ve hikmeti değil. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır, öyle de yağmursuzluk, kuraklık yağmur namazının ve duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rızayı ilahidir. Faydi uhreviidir. Eğer namazdan ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa, o namaz battal olur. Mesela, akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet, yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek cenabı hakkın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışmayız. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir. Fakat asıl hakiki, en menfaatil neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki, herkes o vaziyetle anlar ki, onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil, belki onun tayinini ve yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zat onu besliyor, rızkını veriyor. Hatta en küçücük bir çocuk da, daima aç olduğu vakit, validesine yalvarmaya alışmışken, o yağmur duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki, bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zat hem beni, hem bu çocukları, hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O vermese, başkalarının faydası olmaz. Öyleyse ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir çocuk olur. Bu münasebetle kısacık altı nokta beyan edilecek. Birinci nokta, nimet ve rahmeti ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik, evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi, zulmümüzle, isyanımızla gadabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nevi beşer, tam tokada kendini müstehak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemiz de olacak. İkinci nokta, hadiste var ki, Hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim de nafakamız azalır derler. Evet bu zamanlarda öyle günahlar zulümler oluyor ki, rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. masum hayvanlar da azap çekerler. Üçüncü nokta: Ayette vardır. öyle musibetten kaçınız ki, geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz, Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibeti ahmeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar, hikmeti diniye bozulur. Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar, aynen Ebu Bekir ısıddık radıyallahu an gibi tasdik ederler. Onun için musibeti ahmede masumlar da bela çekerler. Dördüncü nokta. Şimdi malda ve rızıkta hileler ile. Suyu istimal ile, rüşvet ile çok haram karıştığı ve ekinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadığı ve on adamdan iki üçü tam rahmete müstehak ise, ekincilerin malından istifade edenlerden beş altısı, ya zulüm ile, ya haram karıştırmakla, ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. Beşinci nokta. Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine, belaların def'ine ehemmiyetli bir vesiledir.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 İkinci Harbi Umumi'nin Anadolu'ya girmemesine bir vesile olduğu, Sure-i Vel Asr işaret ettiği bu iki ay kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur'un beraatine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını mahkemeyi temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i Nur'un intişar ve okunmasını beklerken bütün bütün aksini olarak menedilmesi ve mahkemedeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihetle konuşmaktan men etmeleri ciyetiyle belaların def'ine vesile olan bu külli sadaka-i maneviye karşı çıkamadı. Günahımız neticesi kuraklık başladı. 6. nokta: Yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tevbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde bid'alar karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Hem böyle umumî musibetler eksernasın hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kısmu azamı tevbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden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 Tam serbest ve intişarı küllileşecek ve rahmet dahi tam olacak. Aziz Sıddık kardeşlerim, Hizbul Kur ül kuran Muazzam'ın hem fevkalade ehemmiyeti, hem faydeleri, hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Resail-i bütün esaslarını ve hakikatlarını cem etmesi, hem herkese hususan her vakit bütün Kur'an'ı okumağa fırsat bulamayan, ve hafız olmayanlara tamam Kur'an'ın bir numune-i kutsisi, hem tamam Kur'an'ın tevafuklu tabında bir misale musaggarı ve müjdecisi, hem maddi ve lafzi ve manevi parlak bir icaz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var ve bu şuhûru mübarekedeki pek çok bereketlere ve nurlara ve sevaplara medardır ve onun tabına ve neşrine çalışmışlara çok büyük hayırlar kazandırır. Risale-i Nur'un iki parlak ve kutsi istinat noktası ve ab-ı hayat çeşmesi olan Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve ve'l melaikete ila akhir ayetiyle Kulillâhumme mâlikel mulki ila akhir ayeti her nasılsa sehven sûre i Ali İmran'dan alınan ayetlerde yazılmamışlar. O iki ayeti de yazıp içine koyunuz. Bugünlerde on 12. sayfeyi okurken birden İnnel Munafiqīn fi Darkil Esfeli minen Nār ayeti gözüme ilindi. Ma baktım ve men ahsenu dīne min men eslemə vajhehu lillah ila gördüm. Arka sayfasına baktım gördüm ki, Risale-i Nur'a işaret eden 4 ayet var ve onlar birinci şuada izah edilmiş. Kalbime geldi halde bu dehşetli ayet, bu dehşetli ve zulümatlı ve nifakı kuvvetli asrımıza da hususi bakar, dikkat ettim kanaatım geldi. Bir emaresi şudur ki, innal münafıkı yine fiört il esfeliminen nar, cifir ve ebced hesabı ile tam tamına nifakın dört mertebesinin tarihlerine tevafuk ile parmak basıyor. Şöyle ki. Şeddeler sayılır eğer okunmayan hemzeler ve fideki okunmayan ya sayılmazsa, tam tamına 1362 ederek bu seneye parmak basar. Eğer Minen'lardaki şedde bir nun bir lamı asli hesap olsa 1342 ederek birinci Harbi Umumi'nin dehşetli nifakları netice veren tarihine tam tamına tevafukla haber verir. Eğer şedde iki nun sayılsa, okunmayan hemzeler ve ya da sayılsa 1376 ederek bu zulümatının nifakın sukut mertebesine ve çok ayetlerde nur ile karşılaştırılan Ez zulumat kelimesinin makamı cifrisi olan 1372'ye 4 farkla tevafuk ederek haber verir. Eğer okunmayanlar sayılsa ve ennar'daki şedde lamı asli olsa tam tamına 1356 ederek küfür ve nifakın dehşetli fırtınalarının tarihine tevafukla parmak basar gördüm. Evet 2 ra 400 3 fa 2 lam 300 1 kaf 2 şeddelin nunlar 300 bir mim, bir sin yüz, diğer mim, bir ya, bir nun, o da yüz, iki nun, o da yüz, yekûnu bin üç yüz. Bir lam, bir kef elli, şeddeli dal sekiz ve iki medde, iki hemze dört, mecmu bin üç yüz altmış iki eder. Öteki üç adedi de kıyas edilsin. Hem on ikinci ve on üçüncü sayfelere dikkatle baktım, gördüm ki, Risale-i Nur'a ve şakirtlerine ve muarızlarına o derece mutabık geliyor ki, Değil yalnız bir manay işaretiyle bir remizdir, belki bu asra bakan manayı sarihiyle hususi bakar külli manasına mümtaz bir ferd olarak dahil eder diye kat'i anladım, hatsiz şükrettim. Bu hizmeti nuriyede şimdiye kadar başımıza gelen belalar yüz derece ziyade olsa yine ucuzdur, biz kazanıyoruz. O belalar, ehemmiyetsiz fani şişelerimizi ve cam parçalarımızı kırmalarıyla, ile. Bakı ve uhrevi elmasları bize kazandırıyorlar diye sabır içinde şükretmeliyiz ve sevinmeliyiz bildim. Hem beni bu 8. defadaki zehirlendirmeleri dahi yine akim kaldığını size beşaret veriyorum. Fe inneke mahrusun bi aynil inayeti. Gaps azamın teminatı yine tahakkuk eyledi. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua eder ve dualarını bu mübarek şuhuru selasede isterim ve daire-i nuriyede kesretli bulunan masumların ve elleri boş dönmeyen mübarek ihtiyarların masumane dualarını bütün ruhumla arzu eden kardeşiniz Said Nursi.